Allah'ın selamı, bereketi, saadeti cümle dinleyenlerimizin, cümle mümin minatın üzerine olsun. Dualarıyla başlayalım. Artık bugün biliyorsunuz bu akşam Recep-i Şerif'in de son günleri, son dakikaları belki son saatleri Cenab-ı Hak Recep-i Şerif'in, Recep ayının şikayetinden bizleri emin eylesin. İnşallah Şaban-ı Muazzam ayına eriştiğimiz, erişeceğimiz şu günlerde e, hakkımızda mahsa hayır olsun e, güzel güzelliklere efendim Allah'ın razı olduğu işlere Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin ve böylece beraata beraatını sağdan alanlara beraatını sahiplerden olarak alanlara cümlemizi dahil eylesin ve bu şekilde hasat almak hasat etmek için bu güzellikleri Cenab-ı Hak bizleri Ramazan-ı Şerife'de eriştirsin amin Evet, hendek gazasıyla alakalı konuşmaya devam ediyorduk. Malum, müşrikler Medine-i etrafını çevirmeye, daha doğrusu Medine'ye bir şekilde hücum etmek üzere toplanmışlardı. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kuzey cephesini hendekle kazarak, hendek yaparak bu şekildeki hücuma hiç o zamana kadar görülmemiş Araplarda en azından görülmemiş bir savaş stratejisiyle karşılık vermekteydi. Ancak hesapta olması gereken ve hesaba girdiğinde de her zaman hesabı yanlış çıkartmaya meyilli olan bir Yahudi şeyi vardır, unsuru vardır. Daha doğrusu unsur dememek lazım çünkü unsur nusret kelimesinden gelir. Yardım manasına gelir ee, Yahudiler Beni Kureyza Yahudileri Son anda müşriklerle Beraber olacakları Haberi gelmişti ki İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hemen bunun tahkikatını yaptırdı istihbaratını yaptırdı Ve istihbarat için giden Sahabe-i Kiram Hazretine da Öğrendiklerinizi bana Şifreli olarak herkesin duymayacağı Şekilde aktarın biz Allah'ın izniyle onun hal çaresine bakarız mahiyetinde. Elçilerini de ikaz etmişti, uyarmıştı. İşte giden elçiler gördüler ki, Beni Kurayza Yahudileri müşriklerle beraber olmak üzere hazırlık yapıyorlar. Baya böyle, yani değil, efendim gözükmeyecek bir ihanet içinde olmayı bırakın bir kenara, baya böyle hazırlık yapıyorlar. Arkadan vurmaya veyahut korunan, Müşriklerin saldırmayacağı düşünülen yerden bir gedik açmaya hazırlanıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu durumu haber vermişlerdi. İşte tam burada kalmıştık. Sizden şimdi e, diğer geriye kalan kısmını dinlemek üzere elimizdeki birkaç eserden de istifade ederek e, mevzula başlayalım. Bismillah. Beni Kurayza'nın Medine üzerinde baskın teşebbüsleri. Bu esnada Kurayzaoğulları Hüyey bin Ahtab'ın Kureyşlilere göndererek Medine'ye geceleyin baskında bulunmak üzere müşriklerden yüz, Gatafanlardan da yüz kişi istediler. Evet. Onlar bu kuvvetle birleşerek Medine kale ve hisarlarındaki kadın ve çocuklar üzerine baskın yapacaklardı. Bu haber Müslümanları büyük bir telaşa düşürdü. Resul-i Kibriya Efendimiz, derhal geceleri Medine şehrini muhafaza etmek için Zeyd bin Harise hazretlerini 300 askerle, Seleme bin Eslem'i de 200 askerle Medine'ye gönderdi. Bu yani, kuvvet... Affedersiniz bu hendek kazılma stratejisinin de yine de doğru olduğunu, her halükarda doğru olduğunu gösteriyor. Muhakkak öyle diyeceğiz ama aklen de düşündüğümüzde yani şöyle bir baktığımızda hadiseyi, müşrikler Saldıracak olsalar, bir şekilde hücum etmiş olsalar da hendek kazılmamış olsaydı, o saldırı yerinden hem girecekler, hem oradan oluk oluk asker gelecek, düşman güruhu girecek, hem de benim kurayıza ihanet etmiş olacaktı. 300 tane süvariyi 300 tane askeri gönderme keyfiyeti veya gönderebilme hali nasıl zuhur ediyor? Çünkü ortada bir hendek var. Hendekten geçebilecek asker sayısı az olduğu için. Az bir askerle orayı mukavemet şansı var. Öteki türlü hendek kazılmasaydı, Hem Yahudilerin ihaneti olsaydı, iki taraftan saldırma hadisesi de olacaktı, Medine-i koruma şansı da olmayacaktı. Arz edebiliyor muyum? Yani hendek, Adeta Beni Kureyza'nın ihaneti düşünülerek yapılmıştır. Eyvallah. Buradan az bir asker akışını sağlamak, Dolayısıyla bin kişilik bir ordu geldiğinde, Hendeye takıldığını düşünsek en iyi ihtimalle bu muhakkak fire verecekti. Hadi 5'te biri geçsin. 300 kişilik, 200 kişilik bir kuvvet ne yapacaktır? Buna mukavemet edecektir. Fakat geride olanlara göndermek durumu icap ettiğinde, değil mi? O zaman da asker ayrılma durumu olacaktır. Hendeyin kazılması bu şekilde bir rahmet olmuştur. Eziyet olmuştur, mihnet olmuştur, çok çile çekilmiştir gibi geliyor ama aynıyla rahmettir o hendeyin kazımına hizmet etmek. İşte o sayede 300 kadar askeri e, İslam ordusundan neferleri ne yapabiliyorlar Medine'imine vereye korumak maksadıyla gönderebiliyorlar. Evet. Bu kuvvetler gece sokaklarda devriye gezip tekbir getireceklerdi. Bu esnada beni Kurayza Yahudileri bir iki baskın teşebbüsünde bulundularsa da muvaffak olamayıp geri çekilmek zorunda kaldılar. Çünkü hiç hesap edemiyorlar. Oraya asker gönderilebileceğini hesap edemiyorlar. Evet. Beni Kurayza'nın ikinci baskın denemesi esnasındaydı. On kadar Yahudi, Peygamber Efendimizin halası, Hazreti Safiye'nin de içinde bulunduğu, Hassan bin Sabit'in köşkünü ok yağmuruna tuttular. Hatta içeri girmeye kadar kalkıştılar. İçlerinden birisi köşkün kapısına kadar varıp içeri girmek istedi. Köşkte Hazreti Safiye ile birçok kadın ve çocuk da vardı. Hazreti Safiye bir Yahudinin köşkün etrafında dolaşıp durduğunu görünce kadın olduğu bilinmesin diye başına sıkıca bir tülbent bağladı. Eline bir sırık alıp köşkten aşağı indi. Köşkün kapısını usulca açtı. Adamın arkasından yavaşça varıp sırıkla başına bir darbe indirdi. Orada işini bitirdi. Sonra da başını kesip Yahudilere doğru fırlattı. Bunun üzerine diğer Yahudilere Yahudiler korkuya kapılıp bize Müslümanların ailelerini yanlarında adam bulundurmaksızın kimsesiz ve yalnız bıraktıkları haber verilmişti. Halbuki öyle değilmiş diyerek dağıldılar. Evet fakat burada bir ufak ufak gibi gözüküyor ama söylemeden edemeyeceğim daha evvel de muhtelif yerlerde gazalarda bazı alınan tedbirlerde e, görünen bir durum var. Görülen bir gerçek var. Onu bir defa daha burada zikretmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir duasıyla bunları iptal edebilir miydi? Muhakkak ki ederdi. Fakat hendekte kanına taş bağlayarak hendek kazmak dahil, bizzat o hendekte o toprakları, taşları taşımak, hamallığını yapmak dahil bedenen hizmet ettiler. İşin bu tarafı Zaten hemen anlaşılıyor Günümüze tatbik edilirken bir şey gözden kaçırılıyor O zamanın hendek kazılması O zamanın askeri stratejilerinin yerine getirilmesi O zaman için iç güvenlik sebebiyle asker muhafız ayrılması gibi Stratejilere baktığımızda şunu görüyoruz İslam dini Cenab-ı Hakk'ın yegane dini zaten odur Başka din yoktur Dinin bozulmamış hali olduğu için adına İslam denilmiştir. Giren de salimdir, din de salimdir, saliki de salimdir, peygamberi de salimdir. Kur'an'ı da her türlü bozulmaktan salimdir. Dahil olan da Müslüman olur ve İslam olur. Herkes de onun elinden selamettedir. İşte bu din, askeri stratejilerin en son noktaya kadar takip edilmesi gerektiğini, zamanın bütün askeri, mesela, o zaman için Fars, Acem memleketindeki bir askeri taktik tatbik ediliyor. Demek ki herhangi bir şekilde bir Müslümanım diyen insanın oturup ben şu kadar bin kerime-i çekerim, şu kadar selatü selam çekerim, hiç de çalışmam. Allah o atom bombası atılırken melekleriyle onu havada muhafaza eder de bizim üzerimizde patlatmaz. Yeter ki biz ibadetimizi yapalım diye düşünen zihniyet hatalıdır. Çok büyük yanlıştır. Ayrı bir dinin salikidir. Veyahut dinini anlamamış bir insandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müşriklerin üzerine yürüdüğünü haber aldığı anda. Ashab-ı kiramıyla beraber bir zikir halakası kurup. La ilahe illallah diyeceğiz. Ve bütün meleklerle bizi Allah teyit edecek dese. Bunu yapabilecek. Belki bu dünya sahnesinde. Bu kubbe altında. ilk Akla gelebilecek, ilk kalbe gelebilecek zat Hz. Muhammed Mustafa'dır. Fakat kendileri aleyhissalatu vesselam efendilerimizin bizzat kendileri askeri stratejileri yapmıştır. Bütün en güzel şekilde alınacak tedbirlerin hepsini almıştır. Bu ne demektir? Ey Müslümanım diyen insan, sen şu anda kendi savunman için, kendi teknolojin için başkalarının gerisinde kalan bir insansan, bir grupsan, bir devletsen kendini Hazreti Muhammed Mustafa'ya nispet etme demektir bu. Hiç olmazsa ben Müslümanım demeyeceksin. Müslümansan o teknolojinin en son şekli sende olması lazım çünkü. Yapamıyorsan bu dine laf getirmeyeceksin. Biraz sert mi oldu? Çünkü böyle diyen insanlar var. Ben deniz bizzat tanıdım. Yani gençliğimde falan gittiğim bazı sohbetlerde bu sözleri kulaklarımla duydum ben. Siz sadece işinizi yapın. La ilahe illallah deyin. Hiç merak etmeyin. O küfür üzerimizden atom bombası atsa Allah onları meleklerle tutar diyor. Allah senin üzerine atılan bombayı tutmak için melek gönderecek, sana hizmet edecek Allah değil. Sen Allah'ın dinine yardım edeceksin. İn tansurullah ya'nsurkü. Sen yardım edici olarak bu dünyaya gönderildin. Sen işini yapacaksın. Vacıdilhum billetihiye ahsen. Onlarla mücadele ederken en güzelini, ondan daha güzelini yap. Ahsen, eftal kelimesinden gelir. İsmi taf değildir. Onlar güzel bir şey yapıyorsa sen daha güzel bir teknoloji yap demektir. Tembellik yapıp da sonra ellerimizi açalım, dua edelim demek Müslümance bir ahlak, Muhammedi bir ahlak değildir. Bunu da arz etmiş olalım. Evet. 500 civarında mücahidi Medine'ye gönderip şehri koruma altına alan Resul-i Kibriya Efendimizin kendisi de geceleri düşmanın oradan geçebileceği düşüncesiyle Hendey'in en dar yerini bizzat bekliyordu. Ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Nefis düşmanımızın ve şeytanımızın bize bir şekilde hücum etmesi için o daracık yerler var. Hemencecik ruhumuza, hemencecik kalbimize hücum edeceği yerler var. Lütfen ve keremen, bizim kendi ellerimizle gayret ederek kazdığımız, arasına mesafe açmak için gayret gösterdiğimiz, imansızlıkla iman arasındaki köprülerimizi, o duvarlarımızı, sen geçilmez hale getir ve o dar yerlerden bize hücum etmek istenildiği vakitte, Bizzat Allah Resulü'nün muhabbetini oraya kaim kıl. Sen bizi muhafaza eyle. Amin. Evet. Hazreti Ayşe validemiz der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hendekteki gediği beklemek için gidip geldiği sırada soğuktan tir tir titriyordu. Sen hendeyi kazacaksın ki, senin baş edemediğin yerlerde himmet göresin. Sen en önce ibadet taatını, çalışmanı yapacaksın ki, senin hesaba katmadığın veya ah buradan ben bir darbe yerim dediğin şeylerde nusret bulabilesin. Öteki türlü hiçbir gayret olmaksızın hareket edilirse, senin üzerindeki himmet de azalır, senin yapacağın hizmetler de birer birer elinden alınır. Evet. Yanıma gelip biraz ısındıktan sonra, ben düşmanın oradan başka bir yerden geçip gelebileceğinden korkmuyorum. Keşke bu gece Müslümanlardan biri, benim yerime orayı beklese buyurdu. Söylemiyorlardı. Kendisi düşünecek, kendisi hizmet edecek. Arif olacak Müslüman. Evet. O anda bir silah ve demir aleti şakırtası işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim o diye seslendi. Saat bin Ebi Vakkas diye cevap geldi. Allah Allah. Resulullah bu gediği sana havale ediyorum. Orayı sen bekle buyurdu. Kendisi de uyudu. Münafıklar devamlı ''Evlat ve ihalimizi yalnız bırakıp da burada sefaletle beklemek akıl kârı değildir.'' diyerek Müslümanlara şüphe ve vesvese vermeye çalışıyorlardı. Bir kısmı ise bizzat Resul-i Kibriya Efendimizin huzuruna çıkarak ''Evlerimiz Medine'nin dışındadır, duvarları da alçak olup düşman ve hırsızlara açıktır.'' diyerek Hendek'ten ayrılma müsaadesi istiyorlardı. Peygamber Efendimiz bunların bir kısmına müsaade etti. Aslında münafıkların maksadı böyle kritik bir anda ordudan ayrılarak Müslümanların maneviyatını bozmaktı. Bu onların her zaman başvura geldikleri bir taktikti. Nitekim Saad bin Muaz Hazretleri bir kısım münafığın Hazreti Resulullah'tan müsaade istediğini görünce şöyle demekten kendini alamamıştı. Ya Resulallah bunlara izin verme. Vallahi biz ne zaman bir musibete uğrasak, sıkıntıya girsek onlar hep böyle yaparlar. Sonra da, müsaade isteyen bu münafık grubun yanına vararak, ''Biz sizden her zaman böyle hareketler mi göreceğiz? Ne zaman bir musibete uğrasak, bir sıkıntıyla karşı karşıya gelsek, siz hep böyle yapar durursunuz.'' diyerek onları azarlamıştı. Cenab-ı Hak da, indirdiği vahiy ile onların bu müsaade istemede samimi olmadıklarını şöyle açıklıyordu. Estaizu billah. O zaman onlardan bir güruh ''Ey Medine ahalisi, sizin için burada durmak yok, hemen dönün.'' demişlerdi. Onlardan bir kısmı da ''Hakikaten evlerimiz açıktır.'' diyorlar, peygamberden izin istiyorlardı. Halbuki onların evleri açık değildir. Onlar kaçmaktan başka bir şey arzu etmiyorlardı. Düşman, Hendek arkasında çarpışmanın bir hayli zor olacağını biliyordu. Buna rağmen bütün hazırlıklarını tamamlayarak var kuvvetiyle hücuma geçti. Fakat Hendek işlerini tahmin ettiklerinin de üstünde güçleştiriyordu. Hendek'i bir türlü geçme imkan ve fırsatını elde edemiyorlardı. Haliyle bu da ümitsizliğe düşmelerine sebep oluyordu. Sonunda çarpışma uzaktan uzağa ok atışlarıyla devam etti. Fakat bu da neticenin uzamasından başka bir işe yaramıyordu. Düşman ordusu hücumlarından bir netice elde edemediğini görünce Müslümanları muhasara altına almaya karar verdi. Zaten başka yapacak bir şeyleri de yoktu. Bir ara düşman süvarilerinden birkaçı atlarını sürüp Henday'in bahsedilen dar yerinden Müslümanlar tarafına geçmeye muvaffak oldular ve kendileriyle dövüşecek er dilediler. İçlerinden en meşhuru Amr bin Abdived idi. Evet, yani artık e, hendeğin e, teşekküründen sonraki ol, olan ilk haller, bunlar zikredilecektir. Fakat ilk bölümün sonuna doğru geliyoruz. E, i̇stiyorsanız burada bir ara verelim. Ondan sonra e, hendeğin bazı orada detaylar e, tabii zikredilmiyor. Başka kaynaklardan da bu bölümle alakalı bazı şeyleri sizlere, kıymeti dinleyenlere nakledelim. Mesela ee, dehşetli bir rüzgarın Hendek'te esmeye başlaması Hadisesi var değil mi efendim Eyvallah. Ee, Cebrail aleyhisselam tarafından e, Daha doğrusu Allah Teala Cebrail aleyhisselamı Memur ediyor Cumartesi gecesi Şiddetli bir kasırganın çıkması Ve soğuk kış gecelerinde Esen soğuk dondurucu bir rüzgar Şeklinde bunun zuhur etmesiyle İki cihan server Efendimiz buyuruyor ki ben Allah tarafından sabah yani gün doğusu yeli ile yardım olundum. At kavmi ise batı yeli rüzgarı ile helak oldular buyurmuştur. Ee, yine bunu kaynaklarda Vakidin'in e, ve Ahmet bin Hanbel'in müsteninde Sahih Buhari ve Müslim'de ve Beyhakî'de e, geçtiğini görüyoruz bu hadisi şerifin. Demek ki Cenab-ı Hakk, Nasıl ki hani bunu şurada şunu zikretmek için daha doğrusu şunu açmak için bunu zikrediyorum. O gayretler neticesinde Beni Kurayza'dan gelen şimdiki tabirle motivasyonu bozan telaşa düşüren bazı haberler vardı değil mi Eyvallah. geliyordu. Bunlar aleni olarak bu bozulmalar olduğu için Cenab-ı Hak da rahmetini aleni olarak tezahür ettirerek müminlerin kalbine sekinet indirdi. Bu rüzgarın hani iki cihan server efendimizin bulunduğu bölgeden müşrikler üzerine doğru esmesi ve onları panik havasına haline sokmasıyla Cebrail aleyhisselamın e, hizmetiyle bu rüzgarın gönderildiği haberinin alınmasıyla müminlerde böyle bir sekine tari zuhur etmiştir. İşte buna benzer meseleleri inşallah ikinci bölümde tekrar konuşalım. Hendek gazasında artık Hendek'in önünde vuruşmalar başlamak üzere tam orada ilk bölümde ara vermiştik. Ve hatta demiştik ki işte şiddetli bir rüzgar çıkıyor. Evet. Müşrik ordusunu da paniğe sevk ediyor bu. Hem o rüzgarın getirdiği endişe, onların kalbine korku salması, müşriklerin kalbine korku salması açısından hem de iki Cihan Serbere Efendimiz'in askerine, kendisine tabi olanlara nasıl himayekar olduğunu göstermek açısından başka bir metinden okumanızı istirham edeceğim. Eyvallah. İstiyorsanız o bölümden okuyun ve biz de ibretle dinleyelim inşallah. Rüzgar çadırların bezlerini, derilerini yırtıyor, direklerini söküyor, koparıyor, sergileri kumlara gömüyor, hiç kimse hiç kimsenin yanına gidemiyordu. Yakılan ateşler, ışıklar sönüyor... Develer, atlar birbirine karışıyordu. Müşrikler, ordugahlarına tekbir ve silah sesleri de işitiyorlardı. Müşriklerin kalplerine büyük bir korku düşmüştü. Bu husus, Kur'an-ı Kerim'de şöyle hatırlatılır ve açıklanır. Esnenizu Billah Ey müminler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayınız ki, o zaman size ordular saldırmışlardı da, biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular salmıştık. Heh, ne zaman oluyormuş bu? Bu ne zaman oluyormuş? İslam adına hizmet ettikten sonra, en son teknolojiyi kullandıktan sonra, Müslümanlığın, İslam'ın gerektirdiği çalışkanlığı yaptıktan sonra, bedenen hizmet ettikten sonra, iş وَمَا تَوْفِيكِ اِلَّا بِاللّٰهِ Muvaffakiyet Allah'tandır. Muvaffakiyet Allah'tandır. Bunlar ne zaman tecelli ediyor? Herkes vazifesini yaptıktan sonra meleği de gelir, rüzgarı da gelir, arzu seması da sana itaat eder. Eder de eder. Ama sen en önce vazifeni en güzel şekilde yapacaksın. Evet. Allah ne işlerseniz hepsini hakkıyla görendir. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam Sel Dağı'ndaki Fetih Mescidinin yerinde bulunuyordu. O Sel Dağı denilen yer kıymetli dinleyenlerimizden Gidenler hemen hatırlayacaktır. Gidemeyenler de inşallah gittiklerinde göreceklerdir. O yedi mescitlerin olduğu yerde fetih mescidi diye zikredilen yerin bulunduğu tepeye daha sel tepesi deniyor. Evet. Gecenin üçte biri geçince namaz kılmaya kalktı. Peygamberimiz aleyhisselam bir sıkıntı ve üzüntüye uğradığı zaman namaz kılmayı artırırdı. Bir haber aldınız. Telefonda bir haber duydunuz. Başka yerden bir haber geldi. Hemen iki rekat bir namaz kılın diyor büyükler. Hemen. Yani onun adı korku namazı falan değil. Sükunet için, sekinet için, meselenin halli için en iyi çare namazdır. Korkulacak bir durum oldu. Bir haber aldınız. Hemen bir abdest alıp iki rekat namaz kılmayı o yüzden tavsiye ediyorlar. Evet. Huzeyfe bin Yeman der ki Ahzap gecesi halk Resulullah Aleyhisselam'ın başından dağıldılar. Yanında 12 kişiden başka kimse kalmadı. Biz saf halinde oturmuştuk. Ebu Süfyan ve onunla birlikte bulunan kuvvetler üst tarafımızda, Beni Kurayza Yahudileri aşağıımızdaydı. Çoluk çocukların üzerine baskın yapı verecekler diye korkup duruyorduk. Bize öyle bir gece gelip çatmıştı ki ondan daha karanlık bir gece görmemiştik. Gök gürültülerini andıran gürültülerle korkunç bir rüzgar da gelip çatmıştı bize. İşte o cumartesi gecesi oluyor. Evet. Öyle bir karanlık çökmüştü ki hiçbirimiz uzattığı parmağını göremiyordu. Evet zaten yıldızlardan, aydan, mehtaptan dolayı bir ışık vardır geceliğin. Fakat kapkara bulutlar gündüz bile olsa karanlık olmuyor mu? O kapkara bulutların, siyah bulutların bir de gece olduğunu düşünün. Sifiri karanlık işte, evet. Resulullah Aleyhisselam, müşriklerin aralarında anlaşmazlığa düştüklerini ve Allah'ın onların topluluklarını dağıttığını haber almıştı. Resulullah Aleyhisselam, gecenin bir kısmını namaz kılarak geçirdikten sonra bize doğru yöneldi ve bizim için şu kavmin ne yaptığını gördükten sonra benim yanıma dönecek bir kimse var mı ki ''Ben onun cennette bana arkadaş olmasını yüce Allah'tan dileyim.'' buyurdu. Allah Allah. Orada bulunanlardan hiçbiri duydukları şiddetli korku ve karşılaştıkları şiddetli açlık ve şiddetli soğuk yüzünden ayağa kalkamadı. Şimdi karşıda düşman var. Düşman sadece karşıda değil ki sağda solda kayanın arkasında başka birileri de olabilir. Toplu kuvvetin olduğu yeri biliyorsun ama arada başka kişi var mı bilmiyorsun. Elini uzatsan elini göremiyorsun. Açlık var, yorgunluk var, şiddetli bir uğultu var. Yani insanı korkutabilecek can korkusu, sıhhat korkusu, sağlık korkusu, aile kaygısı, bütün kaygıların hepsinin olduğu an. Ama bir tarafta da Resulullah'ın daveti var. Kim karşıya gider de düşmanlarının halini bana bildirir. Cennette benimle arkadaş olsun buyuruyor. Resulullah Aleyhisselam bana şu kavmin haberini getirecek bir adam yok mu ki Allah onu kıyamet günü benimle haşrede buyurdu. Biz sustuk. Kendisine bizden hiçbir kimse cevap veremedi. Çünkü o da bir ahlak. Ben yaparım falan filan demek meselesi değil. Kendi yapabileceği şeyi insanın idrak edip öyle söz vermesi lazım. Bu da ayrı bir ahlak. Ya Resulullah vadetiyor ben olsam bir dakika durmam diye atıp tutmak kolay. O anda o vazifeyi yapamama meselesi de var. İnsan gün gözüyle bildiği bir yerin ne bileyim herhangi bir kurumun bile bir şubesine gidip oradan detaylı bir bilgiyi bile almakta zorlanır. Bir de istihbaratın doğru gelmesi var. Zaten yani dinleme cihazlarıyla bugünkü teknolojide bile karşı tarafın ne yaptığını insanlar anlayamıyor. Düşünün böyle bir halde gidecek bir de haber getirecek. Bu mümin olan bir kuldan adeta keramet istemek gibi bir şey. Korkmadan gidecek İstihbaratı alacak ve gelecek Evet Sonra tekrar bize şu kavmin haberini getirecek bir adam yok mu ki Allah onu kıyamet günü benimle birlikte haşrede buyurdu Biz yine sustuk Kendisine bizden hiç kimse cevap veremedi Üçüncü kez Bize şu kavmin haberini getirecek bir adam yok mu ki Allah kıyamet gününde benimle birlikte haşrede buyurdu Biz yine sustuk Kendisine bizden hiç kimse cevap veremedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam benim yanıma geldi. Bu arada orada 12 kişi var. Yani ashabın tamamına seslenmiyor Resulullah Efendimiz. Bana geldi denilen şahıs, anlatan şahıs kim? Huzeyfe bin Yaman. Yani Huzeyfe Tül Yamani Efendimiz. Allah Resulü'nün sır katibi. Münafıkların listesini verdiği zat. Yanına geliyor İki Cihan Serveri Efendimiz. Ne buyuruyor? Üzerimde ne düşmandan korunabileceğim kalkanım, ne de soğuktan korunabileceğim elbisem vardı. Zevcemin entari üzerinden giydiği, boyu dizlerimi geçmeyen kısa bir ceketten başka bir şeyim yoktu. Resulullah aleyhisselam yanıma gelince, dizlerimin üzerine çöküp büzüldüm. Benim için kim bu diye sordu. Huzeyfe dedim. Resulullah aleyhisselam, Huzeyfe ha buyurdu. Evet ya Resulallah Huzeyfe'yim dedim. Resulullah aleyhisselam sen geceden beri benim sesimi işitmedin mi? Niçin ayağa kalkmadın diye sordu. Allah Allah. Seni hak din ile peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki ben kendimdeki açlıktan ve karşılaştığım soğuktan dolayı davetine icabet edemedim dedim. Titir titriyor ve aç yani ben bu halde kendimi tutamıyorum, ayakta duramıyorum. Allah Resulü nasıl hizmet edeyim, yapamam dedim diyor. Evet. Ben oradaki halkın en çok korkanı, en çok da soğuktan üşüyeniydim. Evet. Resulullah aleyhisselam git de bana şu kavmin haberini getir. Şu sahabideki samimiyete bak. Yani anlatırken biri diyor ki ben en korkanı bendim diyor işlerinde. <gülüyor> yani sahabenin samimiyetine bak. Ve Allah Resulü'nü tercih eden kişi ne kadar zayıf, ne kadar düşkün de olsa nasıl bir paya alıyor? İbret de dinleyelim inşallah. Resulullah Aleyhisselam, git de bana şu kavmin haberini getir. Git şu kavim ne yapıyor bir bak. Yanıma dönüp gelinceye kadar da onlara ne ok, ne taş atacak, ne mızrak saplayacak, ne de kılıç vuracaksın buyurdu. Ya Resulallah, onlar beni öldürürler diye korkmuyorum. Fakat... Beni esip edip keserler, biçerler diye korkuyorum dedim. Resulullah aleyhisselam, sen benim yanıma dönüp gelinceye kadar ne sıcaktan, ne soğuktan zarar görmeyeceksin. Senin için esir edilmek, kesilip biçilmek sakıncası da mevcut değildir dedi. Ha, Allah Resulü'nün teminatıyla gidip geleceksin buyuruyor. Sonu ne olmuş bakın dinleyin, kıymetli dinleyenler. Evet. Resulullah aleyhisselamın senin için bir sakınca yoktur buyurmasından ilk anladığım şey bana bir zarar gelmeyeceği oldu. Resulullah aleyhisselam git şu kavmin içine gir ne söylüyorlar bir bak. Bana şu kavmin haberini getir ama onları aleyhime kaldıracak bir şeyleri yapmaktan sakın buyurdu. Allah'ım onu önünden ardından sağından solundan Üstünden altından koru diyerek dua etti. Kılıcımı yayımı aldım, üzerimdeki ötemi berimi sıkıladım. Müşriklere doğru yürüyüp gitmeye başladım. Sanki hamamda yürüyor gibiydim. Allah Allah. Vallahi içimde ne bir korku ne de bir üşüme kalmış, hepsi içimden çekilip gitmişti. İçimde bunlardan hiçbir şey duymuyordum artık. Hamiyetü i Muhammediye. Hamiyet-i Muhammediye O insanın içini dışını öyle bir ısıtırmış ki Hamiyet-i Muhammediye Evet Nihayet müşriklerin ordugahının yanına vardım Ebu Süfyan'ı yanmış bir ateşin başında Ve bir takım adamların içinde buldum Ebu Süfyan kara iri yarı bir adamdı İki elini ateşe tutup koltuklarına sürüyor ve Göçüp gitmek gerek Göçüp gitmek gerek diyordu yani burada durmayalım, hemen toz olalım diye. Kendisini bundan önce hiç görmemiştim, tanımıyordum. Ebu Süfyan sırtına ateşe tutup ısıtmaya başladığı sıradaydı ki, kendi kendime, ''Ben daha ne bekliyorum? Allah düşmanının yerini görmüş bulunuyorum.'' dedim. Ok çantamdan bir ok çıkarıp, yayımın ortasına yerleştirdim. Ateşin ışığından yararlanarak onu atıp vurmak istedim. Hemen, Resulullah Aleyhisselam'ın, ''Benim yanıma dönüp gelinceye kadar bir hadise çıkarmayacaksın.'' buyruğunu hatırlayınca geri durdum. Okumu çantama koydum, kendimde bir cesaret buldum, onların içine girdim. Yanlarına kadar giriyor. <gülüyor> evet. ''Rüzgar ve Allah'ın gözle görülmeyen ordusu onlara yapacağını yapıyor, onların tencere ve tavalarını deviriyor, ateş ve ışıklarını söndürüyor, çadırlarını başlarına yıkıyordu.'' O sırada ateşin başına kadar varmış müşriklerin yanlarına oturmuştum. Ebu Süfyan ayağa kalkıp içinizde casuslar, gözcüler bulunmasından sakınınız. Bak şimdi ne yapıyor sahabi. Evet. Her adam yanında bulunanın kim olduğuna baksın. Sizden her biriniz yanında oturanın elini tutsun, kim olduğunu tanısın dedi. Hemen sağ elimi uzatıp yanımda oturan kimsenin elini tuttum ve ona sen kimsin dedim. O daha baskın hareket ediyor. Kitabul Ezkiya diye bir eser var. Akıllılar kitabı. O akıllılar kitabının ilk üç maddesinde sayar Hazreti Hüzeyfe'yi. Geliyor casuslar olabilir diyor. Yanındaki adamın kendisine sormasına fırsat vermeden hemen yapışıyor. Sen kimsin bakayım diyor. <gülüyor> Ondan ifade alıyor. Ya. Ama bu nasıl olabilir? İşte insanın rahat, korkusuz, sakin olmasıyla olabilir. Hamiyet-i Muhammediye ile Sekineti Muhammediye ile hareket edenler Sükunetli Sekinetli, ferasetli bir akla Ruha, bedene sahip olurlar Evet Amr bin As dedi Hemen sol elimi de uzatıp Sol yanımda oturan kimsenin elini tutarak kendisine Sen kimsin dedim Muaviye bin Ebu Süfyan dedi <gülüyor> En başlarının elini tutuyor <gülüyor> Ben tanınırım diye korkumdan böyle yaptım Bundan sonra Ebu Süfyan Ey Kureyş cemaati Vallahi siz durulacak bir yerde durup sabahlamadınız. Vallahi siz durulacak gibi bir yerde değilsiniz. Atlar develer ölmeye başladı. Kıtlık her tarafı sardı. Tabii atlar o terliyor, ediyor, bir de ayazı yiyince nalları dikiyor. O ayazı yediği zaman at hemen ölür. Terliyor çünkü, koşturuyorlar, ediyorlar. Hiç hesapta olmayan bir ayaz çıkınca hayvanlar telef oluyor Evet. Beni Kureyza Yahudileri de bize karşı aksilik etmeye başladılar. Onlardan hoşumuza gitmeyecek haberler aldık. Rüzgarlardan başımıza gelenleri görüyorsunuz. Ne tencerelerimizi, ne ateşimizi, ne de barınacağımız çadırlarımızı yerinde bırakıyor. Hemen göç edip gidiniz. İşte ben göç edip gidiyorum dedi. Sonra da devesine doğru vardı. Devenin bir dizi bağlıydı. Üzerine oturdu, yürütmek için ona vurdu. Deve üç ayağı üzerine sıçrayıp kalktı. Vallahi devenin ayak bağı ayaktayken çözüldü. Eğer Resulullah Aleyhisselam'ın bana dönüp gelinceye kadar bir hadise çıkarmayacaksın buyruğu olmasaydı ve isteseydim onu okla vurup öldürmüş gitmiştim. Halkın en yakınında bulunanı amiroğullarıydı. Onlar da ''Ey amiroğulları hanedanı buradan göç edip gidiniz.'' Buradan göç edip gidiniz, burası sizin için durulacak gibi bir yer değildir diyorlardı. Evet. Rüzgar, ordugahlarını alt üst ederken, onlar ordugahlarından bir karış bile ileri geçecek durumda değillerdi. Vallahi, onların büyük halıları ve döşekleri üzerine rüzgarın yağdırdığı taşların çıkardıkları sesleri işitiyordum. İkrime bin Ebu Cehil, Ebu Süfyan'a, sen kavmin lideri ve orduların baş komandana olduğun halde halkı nasıl geride bırakıp gidiyorsun deyince Ebu Süfyan utandı. Hemen devesini ıhtırdı ve yularını eliyle çekip durdu ve halka Haydi göç ediniz dedi. Ebu Süfyan dikilip dururken halk göç etmeye başladılar. Ebu Süfyan askerin takip edilmesinden korkarak Amr bin Asa Ebu Abdullah. ''Benim ve senin burada kalmamız gerçekleşmiştir. Muhammed ile asabının takiplerinden gafil ve süvarilerimizin de himayesinden uzak bulunuyoruz. Askerimiz çekilip gidinceye kadar takip edilmeyeceğimizden de emin değiliz.'' dedi. Amr bin Az, ''Peki ben geride kalayım.'' dedi. Ebu Süfyan, Halit bin Velid'e de ''Ebu Süleyman sen ne dersin?'' diye sordu. Halit bin Velid, ben de onun gibi geride kalayım dedi. Böylece takip edilmekten korktukları için Amr bin As'la Halit bin Velid artçı olarak 200 atlı ile geride kaldılar. O da yani saldırı kastıyla değil. Ne için? Korunmak için kendilerine göre. Takip ederler bizi arkamızdan vururlar korkusuyla. Çünkü kervan ağır gidiyor toparlanması etmesi. Evet. Bunlar seher vaktine kadar ordugah da beklediler. Kureyşlilerin orduları böylece Medine'den ayrılıp gittiler. Medine'yi kuşatan diğer müşrik ordularına gelince Tulayha bin Hüveylit Muhammed size kötülük etmeye, sizi büyülemeye başladı. Evet, şimdi böyle devam ediyor. Evet. Ee, bendeniz, birazsa burada Hüzey Fethi Yemaniye Efendimizin karşıdaki ordu hakkındaki malumatı e, aktarması rüzgarın çıkışıyla alakalı kısmı anlattırdım. Fakat halbin başına geldiğimizde ilk vuruşmaların başlamasıyla alakalı kısmı üçüncü bölüme bırakmış olduk. Ee, daha ileride Hz. Huzeyfe bin Yaman'ın gördükleri ve aktardıkları hususunda yine bir mucizeyi peygamberiye ve Allah'ın yardımını aleni görme faslı vardır ki, onu ve birinci bölümde zikretmediğimiz teke tek vuruşma bahislerini şöyle ağız tadıyla bırakalım diye İyi düşünüyorum. Var. Yani böyle Mustafa'cığım. işte en zayıfıydım, en titreyeni, efendim soğuktan üşüyeni durumundaydım. Hatta korkaklarındandım. En korkağı bendim diyor. İçim korku kaplıydı. Fakat Resulullah'ın duasıyla Allah Resulü'nün hizmetinde olmak vesilesiyle Cenab-ı Hak benim nakıslıklarımı, eksikliklerimi itmam eyledi. Tamam eyledi diyor Hazreti Huzeyf'e. Ve Allah Resulünün hizmetinde bizzat hizmetinde olmakla Allah Teala'nın da tecellilerine farklı farklı güzel tecellilerine masal olacaktır. Hz. Huzeyfe Tülyemani Efendimiz Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrafi ve as'adi nuri cemi'il enbiyai vel mürselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin